Arkadaşlar hepinize e, hayırlı akşamlar olsun İnşallah Görüyorsunuz duyuyorsunuz bir sorun yok Tamam demek ki Bir sorun yok Evet bu akşam e, Kısmetse ee, çok önemli bir müfessiri ve onun tefsirini e, işleyeceğiz. Ee, ebul Fida İsmail i̇bn Kesir, Ed-Dimeşk'i yani Suriyeli alimimiz ee, çok önemli bir alim. Pek çok alanda e, öne çıkmış bir isimdir. Bir hassa, <gülüyor> iki alan çok önemli. Tıpkı Taberi de olduğu gibi Müfessirimiz de tefsirde ve tarihte çok e, önemlidir. E, <gülüyor> taberi de biliyorsunuz tefsir ve tarihte çok önemliydi. E, taberi tefsirinden başka Tarihül vel Mulük adlı tarih kitabını yazmıştı ki en önemli tarih kaynaklarından biridir. i̇bn Kesir de Elbidaya Yavan Nihaye diye bir tarih kitabı yazıyor. E, bu da yine en önemli tarihi kaynaklardan biridir. İbn-i Kesir'in Elbidaya Nihayesi. Dolayısıyla iki müfessirimiz de e, hem tefsir hem tarihte çok önemli bir e, yerler. E, i̇şte müfessirimiz Dimeşk civarlarında dünyaya geliyor. Daha sonra ailesiyle Dimeşk'a taşınıyor. Orada yetişiyor. E, hayatını okursunuz. işte Şam'ı görüyorsunuz. Ah Şam ah ne hale geldi. Ne hale getirildi. E, görebiliyorsunuz. E, şunu söyleyeyim. İbn-i Teymiye'nin öğrencilerinden en önemli öğrencilerinden biridir. O da hep hocası İbn-i savunmuştur. O yüzden de bazı tabii, sıkıntılarda yaşamıştır. Ama genel olarak ee, müfessirimiz e, hocası İbnü i savunmuştur arkadaşlar. Evet. Görüyoruz böyle. Ee, bu bilgileri okursunuz arkadaşlar. Ee, devam ediyorum. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Evet. Kitabından bahsetmiştik. Evet. Tarih kitabından El-Bidaye ve-Nihaye görüyorsunuz. Ee, ondan sonra e, Fabayr-ül Kur'an diye bir kitabı var onu görüyorsunuz. kısas Enbiya diye kitabı var onu görüyorsunuz. Tabakat-ül var. Ee, görebiliyoruz burada ama bizi asıl illendiren e, Arkadaşlar kesin kesik, kesik mi? Ee, niye öyle oluyor? Bazılarında iyi ama bazılarında kesik, kesik oluyor. Acaba inşallah e, önemli bir sorun değildir. Neyse kesik, kesiliyor diyor bazı arkadaşlar. Onlar bir denesinler, yeniden bir e, giriş, çıkış mı yapsınlar, nasıl yapsınlar Murat? Ya da Hmm, e, mesela e, Explorer yerine başka bir servis mi seçsinler? Deneyin bakalım arkadaşlar. E, i̇nşallah çözülür. E, Bize asıl ilgilendiren e, tefsiridir. Tefsir-u İbni Kefir görüyorsunuz. El-Musemme Tefsir-ül Kur'an-il e, Bu isimle biliniyor. Eser'in orijinal adı Tefsir-i Kur'an-ı Azim'dir ama diğer pek çok tefsir gibi bu da müfessirine atfen e, de biliniyor. Yani tefsir ibni şeklinde de biliniyor tefsirimiz. E, en önemli en önemli rivayet tefsirlerinden biridir. Bir iki noktaya temas edeyim. gelirsiniz okursunuz. Yani bir taberinin tefsiriyle mukayese e, yapalım. Bir e, birincisi bir kere tabiri tefsirinde çok sayıda İsraili haber vardı İsraili bilgi vardı ve tabiri bunların İsrailiyat olduğuna temas etmezdi dikkat çekmezdi normal bir bilgi gibi verirdi halbuki İbnü Kesir öyle yapmamıştır İsraili haberlere yer vermiştir ama dikkat çekmiştir bunun İsraili bilgi olduğunu belirtmiş, dikkat çekmiştir arkadaşlar. Şeyma Karaosmanoğlu Ü25 yaptı. Ne demek? Öyle yapınca acaba ses mi düzeliyor? Arkadaşlara bir mesaj mı verdi Şeyma? Peki bir bu ikincisi ikincisi arkadaşlar İbn-i Kesir tefsirinde pek çok hadis var. Aynı şekilde biliyorsunuz Taberi'de de pek çok hadis vardı. Ama Taberi hadisleri verirken aralarında herhangi bir değerlendirme yapmazdı. Yani bu hadis sahih midir, zayıf mıdır, uydurma mıdır, efendim, güvenilir mi, değil mi? Ravi zincirinde yer alan kişilerin durumu nedir? Buna dair bir bilgi vermezdi, bir değerlendirme yapmazdı. Hadisi olduğu gibi e, verirdi. Herhangi bir yorum, herhangi bir değerlendirme yapmadan verildi. Ha, hadisle ilgili bir değerlendirme yapmadan verildi. Ama İbnü Kesir böyle yapmamış. O hadisin, tefsir, tefsir kitabında yer verdiği hadisleri değerlendirmiştir. İşte zayıf demiştir, hasen demiştir, sahih demiştir vesaire. ondan sonra hep zincirinde bulunan isimleri değerlendirmiştir. İşte şu isim güvensizdir demiştir. Şu isim şuradır, bu isim böyledir demiştir. Bu şekilde değerlendirmeleri yapmıştır. O yüzden bilhassa İsraili bilgi ve zayıf ve uydurma hadis noktasında İbn Kesir çok hassas davranmışken Taberi bu noktalarda gerekli hassasiyeti göstermemiştir. Dolayısıyla ikisi arasında böyle bir mukayese yapabiliriz. Bunun dışında ikisi de çok önemli rivayet tefsirleridir. İkisi de hacimli, kapsamlı tefsirlerdir. İkisi de İslam aleminde çok ilgi görmüşlerdir. İkisi de defalarca basılmışlardır. İkisinin de tahkikleri yapılmıştır. İkisinin de, evet, İktisarları, noktasarları yapılmıştır. İkisi de dünyanın birçok diline tercüme edilmişlerdir. E, bu ara Endonezya e, bir ara Endonezya'ya gitmiştim de e, oradaki tefsir çalışmalarıyla ilgili bir makale hazırlıyorum. İnşallah yakında yayınlayacağım. E, Endonezya diline tercüme edilmiş tefsirleri e, işlerken e, bunları ikisinde gördüm. Taberinin tefsiri de Endonezya diline, yani Malay, onların konuştuğu dil Malayca, Malaycaya çevrilmiş. Aynı şekilde i̇bn Kesir'in tefsiri de Malaycaya çevrilmiş. Biliyorsunuz hem Taberi Türkçe'ye çevrilmişti, hem e, i̇bn Kesir'in tefsiri Türkçe'ye çevrilmişti. Bundan yanında hem bizim dilimizde Taberi'nin muhtasarı da Türkçe'ye çevrilmiş, i̇bn Kesir'in muhtasarı da Türkçe'ye çevrilmiştir. Aynı şekilde Malazya, şey, Malaycaya da, Endonezya yani diline de bunların muhtasarlarda çevrilmiş, orijinalarda çevrilmiş. Yani böyle bir e, ilgi var aralarında. Dediğimiz gibi kapsamlı bir tesir burada görebiliyorsunuz. E, özellikleri hakkında siz lütfen, bak ne kadar çok farklı baskıları var. E, ben buraya birkaç tanesini koymuşum ama görüyorsunuz bakın. Çok farklı e, baskılar. E, evet yine farklı bir baskı. Bu da farklı bir, bir baskı. Bu da farklı bir baskı. Böyle e, işte görüyorsunuz arkadaşlar çok baskıları var. Peki e, bugüne kadar yani müfessirimiz İbnu Kesir'in tefsirini yazdığı güne kadar yazılmış e, önemli tefsirleri hatırlamaya çalışalım bunu zaman zaman yapıyoruz ki bu tefsirlerin bir kısmı aynı zamanda müfessirimizin yararlandığı kaynaklardır. Yani şunu söyleyeyim müfessirimiz çok kaynaktan yararlanmış i̇bn Kesir ve bunları da eserinde zikretmiştir yani. İşte Taberi bunların başında geliyor. i̇bn Abi Hatin, Er-Razi'nin tefsiri bunların başında geliyor. Dağavi'nin tefsiri, Keşşaf'ın tefsiri bunlardandır. Bu arada evet Tevrat ve İncilden de bol bol yararlanmıştır müfessirimiz. Onu da hatırlatalım. El-Muharriru-Resiy, yararlandığı önemli bir kaynaktır. Tefsirül-Kebir, Fakatın Arazinin Tefsiri, yararlandığı önemli bir kaynaktır. El-Cemil-i Hekimo Kuran, Tefsirül-Kurtubi, yararlandığı bir kaynaktır. Ondan sonra Tefsirü Şeyhül İslam, İbnü Teimiyah, hocası İbnü Teimiyenin tefsir, tefsirinden de diğer eserlerinden de e, yararlanmıştır. Dediğimiz gibi e, kutsal kitaptan da yararlanmış. Burada ondan hakkında bilgi e, bulabilirsiniz. Muhtasarların yapıldığından bahsetmiştim. Bakın 3 tane burada en azından burada verdiklerimiz var. 3 tane ayrı ayrı muhtasarı var. E, yani çok büyük ilgi görmüş bir tefsir öyle söyleyelim. E, tercümesinden bahsetmiştik bakın. işte hadislerle Kur'an-ı Kerim tefsiri i̇bn Kesir. 16 cilt böyle bir çevirisi var. Başka nasıl çevirisi var? Şuraya bakalım. Bakın i̇bn Kesir, Muhtasar i̇bn Kesir tefsiri. Bu Muhtasar'ın tercümesi. Bu da var. Bakın bu da tefsir, şey, tefsir Kur'an-ı Azim i̇bn Kesir tam metin. Bu da başka bir çeviri görüyorsunuz. Ee, evet bu şekilde ha, başka diller mesela Fransızca ya da çevrilmiş görüyorsunuz burada bahsetmişim ondan sonra İngilizcesi var çevrilmiş İngilizceye biraz evvel e, Malay diline de çevrildiğinden bahsetmiştik ki Farsça ve diğer birçok de çevrilmiş dersimiz evet bu kadarını söylemiş olalım yeter e, gerisini siz oradan okumaya çalışın arkadaşlar şimdi gelelim metnimize. Gelelim metnimize. Bu arada şunu da hatırlatayım. Şu an 33 arkadaşımız bizi izliyor. Dinliyor. Bakın vizelerimiz bitti. Bugün Nisan'ın 21'i. Önümüzde aşağı yukarı bir Mayıs ayı kaldı. Mezuniyeti ne yapıyoruz? Şimdi... Tutulan yer, bizim örgün öğrencilerin tuttuğu yer, e, sadece eğer İli Tam ve e, örgün öğretim öğrencileri bir arada bulunurlarsa, sadece öğrencilere bile yetmez. Çünkü 430 e, örgün öğretim öğrencimiz var. E, maşallah, e, İli Tam'da da mezun durumda 600'den fazla öğrencimiz var. Bunların tabi ne kadarı mezun onu bilemeyiz ama böyle bir durum var. Şimdi bunları üstte koyduğunuz zaman bini geçiyor zaten. Tutulan yer bin kişilik bir yer. Dolayısıyla siz hiçbir yakınınızı, hiçbir akrabanızı, hiçbir sevdiğinizi getiremezsiniz. Böyle bir durum var. Ne siz ne de ötekiler. O yüzden acaba ayırsak mı diye düşünüyoruz. Şimdi bu fikir ağır basmaya başladı. Yarın netleştireceğiz dekanla görüşeceğiz eğer dekanda e, Bir mahzuru yok çünkü rektörlük pek hoş karşılamıyor biraz ondan yoksa Bana kalsa ayrı olsun daha iyi e, İnşallah ikna ederim yarın dekan beyi de e, Diyorum ki e, Olmazsa yine ilk dönemlerde olduğu gibi e, ilitam ayrı kutlama yapsın Örgün ayrı kutlama yapsın Böyle olduğu zaman siz de akrabalarınızı, sevdiklerinizi getirebilirsiniz. En azından bir kişiyi getirebilirsiniz. Onlar da getirebilirler. Aksi takdirde hiç bir yakınınız gelmeyecek. Ee, size bile belki yer kalmaya, kalmayabilir. Çünkü çok Haliç Kongre Merkezi. E, sizi, i̇şte şu an biz iki yerde rezervasyon yapmış vaziyetteyiz arkadaşlar. Bir Haliç Kongre Merkezi, bir de Panorama 1453. E, diyoruz ki panorama 1453'ü öğrencilerine verelim. Onlar kutlamalarını orada yapsınlar. Haliş Kongre Merkezi'ni de İLİTAM'a verelim. İLİTAM bu kutlamasını orada yapsın. Böyle bir fikir şu an e, ağır basıyor. E, böyle yapabiliriz haberiniz olsun. E, temsilci arkadaşlar veya e, mezuniyet programıyla görevli arkadaşlar bunun için en yakın zamanda gelip bir görüşsek iyi olur. Günül evet, Gönül Han'ın haklı olarak bir an evvel bu iş netleştirmek lazım diyor. Haklısınız. Sınavlarımızı biliyorsunuz değil mi? Sınavlarımızın tarihleri kesin olarak belli. Biliyorsunuz. Bilmeyen var mı sınavların tarihini? Evet, Filiz Yıldız arkadaşımız yazdı. 30 ve 31 Mayıs'ta inşallah e, e, finallerimiz olacak. Ama Kur'an nasıl olacak diye soruyor. Biliyorum Gönül Hanım mezuniyet için soruyorsunuz. Kur'an içinde görüşüyoruz. Bakalım inşallah uygun bir şey yapmaya çalışacağız Kur'an içinde. Henüz görüşmelerimiz devam ediyor. O yüzden içinizde eğer mezuniyet programıyla görev arkadaşımız varsa ne olur yarın öbür gün perşembe günü gelmesin tatilde yarın özellikle bir gelsin ya da Ayşe Şimceki, hocam lütfen finalden önce olmasın Kur'an sınavımız diyor. Ee, peki, tamam. Bu taleplerinizi gözünde bulundurmaya çalışacağız. Ee, bu arkadaşlarımız gelsinler bir görüşelim. Ve Gülüşen Hanım'la görüşsünler. Gülüşen Hanım da görüşsünler. Ee, çünkü Gülüşen Hanım biliyorsunuz sorumlu hocamız. Ee, bu işi netleştirelim arkadaşlar. Ee, eğer e, anlaşırsak e, inşallah e, tamla mezuniyet pro programımızı e, e, Haliç Kongre Merkezi'nde yaparız. Tarihimizi de zaten o galiba tarihte bellidir veya ona göre bir yeniden tarih belirleyebiliriz. Böylece daha rahat bir mezuniyet programı hazırlama imkanımız olur. Tamam bunu da size söylemiş olayım ona göre e, gecikmeden fazla gecikmeden yapacaklarımızı yapalım arkadaşlar. E, tamam peki yüzde ders programını bize bırakın bakacağız e, uygun bir zaman yapmaya çalışacağız inşallah. Ayşe Çimşek ama öncelikle katılım olacak eğer tek başımıza yaparsak tam tek başına yaparsa katılım olabilir Biz yani 1-2 kişi getirebiliriz arkadaşlar Duruma göre bir netleştirelim Bir kere kaç kişi gelecek kesin olarak eğer biz tam olarak ayrı yaparsak Sizinle burada Ya da FACE ortamında görüşmeler olur Katılmak isteyenler kesin olarak isimlerini Bildirirler ona göre net bir sayı ortaya çıkar eğer mesela diyelim ki 300 kişi 250-300 kişi katılırsanız herkes iki kişi getirebilir yanında mesela. ama 600 kişi hepsi katılacaksa veya daha fazla her neyse herkes katılacaksa o zaman bu sayı biraz düşebilir o yüzden öncelikle bizim şunu yapmamız lazım birlikte mi yapacağız ayrı mı yapacağız benim tercihim ayrı olmasından yana çünkü çok ciddi bir yer sorunu var arkadaşlar. Tamam. Tekrar söylüyorum. Görevli arkadaşlarımız lütfen bir an evvel gelin. Şu işi konuşalım. E, halledelim. E, yani hocalarımız gelir inşallah. Yani gelenler gelir. Çağıracağız hepsini. E, gelen hocalarımıza hoş geldiniz deriz ama e, gelmeyenleri de zorla getiremeziz. Arkadaşlar. Peki, Nurten neye katılıyorsun? Arkadaşın hangi arkadaşına katılıyorsun? Neye? Katılım olmayabilir. Ona mı katılıyorsun? Ha, tamam, inşallah, inşallah ben zaten olacağım orada yani. Ölmezsek, sonuçta koordinatör olarak orada bulunmam gerekir. Tekan Bey de gelir. Hocalar da gelirler, merak etmeyin. Zaten övüne de çok gelmiyorlar. Yani herkesin, İstanbul'da herkesin evi uzak. Ee, herkes İstanbul'un bir ucunda oturuyor. Evet, Ayşe bir sistemde anket oluşturulabilir. Ee, doğru. Ee, ona göre e, kimle gelecek, onlar tespit edilebilir, yaparız. Peki, bu kadar yeter arkadaşlar. Şimdi metnimize gelelim. i̇bn Kesir tefsirinden okuyoruz dedik. Eee... Çok önemli bir rivayet tefsizidir dedik. Ee, şimdi bu çerçevede bir ayet okuyacağız. Okuyacağımız ayette önümüzde Ramazan. Ee, nelere girdik arkadaşlar? Bir şeye girdik bu aralar. Neye girdik bileniniz var mı? Neye girdik? Neye girdik? Üç aylara girdik. Evet. Ee, Recep ayındayız şu an. Evet. Perşembe günü nedir? Önceki perşembe ne olacak arkadaşlar? E, regaib kandilimiz var. E, dolayısıyla önemli günlerdeyiz. Biz de Ramazan'a hazırlık biliyorsunuz değil mi? Recep Şaban ne, neye yarıyor? Ramazan'a hazırlık ayları bunlar. Şimdi biz de Ramazan'la ilgili, oruçla ilgili bir ayeti e, okumaya çalışalım. Bakalım İbn-i ne diyor, ne anlatıyor bize bununla ilgili? Onu görelim. Ya Te muhat ben lilmumin yine Allahu Teala müminlere hitap ederek diyor ki min her değil ayeti bu ayet üzerinden bu ayet üzerinden müminlere hitaben, e, hitap ediyor bu Emiran lahum ve onlara emrediyor Neyi Biz oruç tutmayı oruç tutmayı onlara emrediyor Peki siyam nedir? O zaman e, amiren lehun biz siyami dedik ama siyam nedir? Hemen müfessirimiz tarifini yapıyor. Diyor ki ve huve el imsakü hani ta'ami başarabi vel viqai evet üç şey üç şey var. Bir imsak biliyorsunuz e, e, yani geri durmak yani tutmak değil mi? Yani yapmamak, uzak durmak gibi anlamlar verebiliriz. اَمْسَكَعَنْ <gülüyor> Anla kullanılır. Neden uzak duracağız? Ee, arkadaşlar, اَنِتْطَعَامِۜ <gülüyor> Yemekten, yani yemekten uzak durmak, yemeği tutmak, yemeği kesmek, yemek yememek yani. Başka, وَشَّرَابِۜ <gülüyor> Şarap ne olsun? Yani, e, içmek değil mi? İçmekten uzak duracağız. İçmek, vel viqai, viqa nedir arkadaşlar, bileniniz var mı? Viqa nedir? وقا. korunmak, harika, evet, yani zaten biliyorsunuz yani oruçluyken üç şey yapılmaz, 1- yemek yenilmez, 2- bir şey içilmez, 3- cinsim münasebette bulunulmaz. İşte vikaata o oluyor arkadaşlar. Yani cinsel ilişkide bulunulmaz. Bu üç şeyi e, orucu bozuyor. Bu üç şeyden uzak duracaksınız. Buna biz sıyam diyoruz arkadaşlar. Peki her aç kalan, yemekten uzak duran, her e, sudan uzak duran, her cinsel ilişkiden uzak duran kişinin yaptığı eylem sıyam mıdır? Oruç mudur? Hayır. O yüzden diyor ki Biniyetin halisatin Lillahi Azza ve Celle. Kişi bunu nasıl yapacak arkadaşlar? Samimi bir niyetle Allah için yapacak. Samimi bir şekilde Allah için yapacak bu işi. Yani Allah emrediyor diye yemeyecek. Ee, yemeğin dediği için Allah yemeğin dediği için yemeyecek. Allah içmeyin dediği için içmeyecek. Yoksa e, başka bir şey için değil. Ee, peki o zaman neden Allah bize e, böyle bir şey emretmiş olabilir? Müfessirimiz onun da gerekçesini açıklamaya çalışıyor. Niye Allahu Teala e, bizi yemekten, içmekten uzak tutuyor? Diyor ki müfessirimiz lima fihi min zakat al-nufusi wa taharretiha tanqid tanqid evet wa men alaklağın reddiyeği ve alaklağın reddiyeği diyor. Mefesler. Demek ki bir şeyler var, bir şeyler var. Nedir bunlar? Lima fihi diyor. Fihdeki hazam birini nereye göndereceğiz arkadaşlar? Lima fihi. Nereye göndereceğiz onu? Harikasınız. oruca göndereceğiz. Tabii ki çünkü oruçta vardı. Yani oruç tut, tutmada vardı. Ne vardır? Ne var arkadaşlar oruçta? Zekat mı var? Zekat diyor müfessir. Harika. Nefsin zekatı. Peki nefsin zekatı nedir? Nefsi teskiyetmek Aslı aydın. Evet, çok güzel. Nefsi arındırmak diyor Filiz. Harikasınız. tabii ki e, nefsi arındırmak. yani Oruç tuttuğunuz zaman nefsiniz arınmış oluyor patlanmış, temizlenmiş oluyor. Vataha'nın zekat zekatin nufus ve men Değil mi? Taharet de aynı şey, aynı şey. Yani temizlenmiş oluyor nefsimiz, temizlenmiş oluyor. Sadece bunlar değil. Ve tanqitiha yani lima fihi min tanqitiha. Tanqit nedir arkadaşlar? Tanqit nedir? Nokta min ile kullanılıyor. Nedir tanqit? Tam gitte ne gibi olsun? Aslında ne gibi olsun arkadaşlar? Kesmek mi? N nakit gibi mi? <gülüyor> hayır. Hayır arkadaşlar nakit gibi o dendir Eleştiri ee, tamam bak e e arkadaşlar e ayıklamak harika eftal karaman çok güzel bir bir cevap verdi Gerçekten de tam da beklediğim cevap ayıklamak, arındırmak. Orada da aynı şey dedim ya. Aslında o da dedim yani e, zekat diyebilir zekat gibi yani. Zekat nasıl arındırmaksa ayıklamaksa tenkib de aynı anlamda. Eş anlamda. Peki neden ayıklayacağız? Neden arındıracağız? Ahlat nedir arkadaşlar? Ahlat Ahlat min ahlatr redi'e çok güzel. Ahlak da aynı şey. Zaten müfessir çok güzel bir Arapça kullanıyor. Kullanıyor. Kelimeler eş anlamlı kelimeler aşağı yukarı. Min el ahlatr et Redi ve rezil aynı şey. Yani aşağılık, değersiz. Rezil yine aynı şey. Yani nefsi fena. Ayşe Şeflek çok güzel söyledi. Fena huylardan. E, rezil yani rezilene diyelim ya, rezil ahlak değil mi? Kötü ahlak diyelim ya değil mi? Fena huylardan kötü ahlak ahlaktan arındırmaktır, ayıklamaktır arkadaşlar. Oruç sayesinde bunlar sağlanıyor. Biz oruç tuttuğumuzda bunlar hasıl oluyor arkadaşlar. Nefsimiz kötülüklerden arınmış oluyor. Nefsimiz e, fena huylardan e, uzaklaşmış Oluyor. O yüzden Allahu Teala bunu bize e, emretmiştir diyor müfessirimiz. Ama şunu söyleyeyim işte buraya gelmişken söyleyeyim arkadaşlar. Tabii ki müfessir kendine göre e, burada bir yorum yaptı. Fakat biz şunu söyleriz. Deriz ki genelde e, ibadetlerle ilgili konular, ibadetlerle ilgili konularda işte bunu bir gerekçeye bağlamak işte e, şundan dolayı bu ibadet emredilmiştir. İşte şu ibadeti yaparsan şunlar şunlar hasıl olur. İşte bunun için bu ibadet bize emredilmiştir demek böyle bir gerekçeye bağlamak bunu çok uygun görmüyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü şöyle bir şey var. Mesela eğer Allahu Teala orucu sadece bunlar için bize emretmiş olsaydı peki biz o zaman biz bunları başka bir şekilde elde etsek. O zaman oruca gerek kalmaz. Oruç tutmayalım. Mesela bazı kaynaklarımıza bakarsınız. işte namaz. Evet. Namaz diyor işte sağlık kazandırır size. İşte bedeniniz güçlenir. Spor yaparsınız. işte eliniz, avucunuz şuranız, buranız oynar falan filan. E bir de abdest alıyorsunuz. Temizlik o, o ne güzel. Bunlar var diye emredilmiş dediğiniz ama Peki ben o zaman e, her gün banyo mu yapıyorsam? sporumu yapıyorsam? O zaman namaza gerek kalmayacak mı? Yani öyle, öyle bir şeyse eğer maksat buysa e, böyle bir durum söz konusu olabilir. O yüzden biz diyoruz ki Meryem arkadaşımızın yazdığı bunlar ta'budi meselelerdir. Ta'budi meseleleri gerekçelere bağlamak doğru olmaz. İşte şundan dolayı şunu emretti, şundan dolayı bunu emretti gibi gerekçelere bağlamak doğru olmaz. Biz niye oruç tutarız? Sadece ve sadece Rabbimiz bize tutun dediği için tutuyoruz. Yoksa şu faydasından da, şu zararından da öyle değil. Neye namaz kılıyoruz? Sadece ve sadece Rabbimiz bize kıl dediği için kılıyoruz. Diyelim ki namazda hiçbir fayda yok. Diyelim ki abdestte hiçbir fayda yok. Diyelim ki oruçta hiçbir fayda yok. Diyelim ki haçta hiçbir fayda yok. Böyle dahi olsa değil mi ki Rabbimiz bize bunları yerine getir demiştir. Biz yerine getirmek durumundayız. Yani bir takım gerekçelere bağlamalı doğru. Değil çünkü bunlar ta budi konulardır. Meryem arkadaşımızın yazdığı gibi. Tamam arkadaşlar? Ama biz diyebiliriz. Yani birinci e, konuşacağımız konu bu. Bunu, bunu esasa koyacağız. Biz e, sağlığımızı kazanmak için oruç tutmuyoruz. Sağlığımızı kazanmak için namaz kılmıyoruz. Ama namaz kılarken sağlığımızı kazanıyorsak eyvallah ona da bir şey demiyoruz oruç tutarken sağlığımızı kazanıyorsak, nefsimiz teskiye oluyorsa eyvallah. Buna da itirazımız yok. Bunlar ne olur? Yani yan e, kazançlar diyelim. Asıl kazanç nedir? Allah'ın rızasını kazanmak, kazanmak değil mi? Asıl bunun için yapıyoruz bu işi. Başka bir şey için değil. Peki, vadakara Rabbimiz zikrediyor ennehu eee kema aujabehu aleyhim fakat övce onu ala man kana kabluh ne diyor demek ki ve de ki Allahu Teala zikri diyor ennahu en oteki hoza hoza nereye gönderelim kime gitsin ennahu en oteki hozan bir nereye gitsin Dudu du oruç diyor oruca mı gitsin Gönül Müslümanlar diyor, Nurten oruç diyor. Daha aradım cevabı bulamadım. Betül gazızcı harika. Allah evet, en nehu. Allahu Teala. evcebehudeki o zamiri kim edecek? Aujebahu. Orada bir bakın arkadaşlar. Arapça bir metni okuduğunuz zaman, siz o metinde geçen zamirlerin mercilerini anlamazsanız metni <gülüyor> anlayamazsınız. Zamirler çok önemli arap araç. Ayşe Şimşek harikasın. Bu sefer oruç diyor Ramesa, oruç diyor Elif. Evet. Kema Keme hu ya, kema Aleyhim sıyama alehim. Alehindeki huzamirlik nasıl imbecik? Tuval aslında yukarıya ama <gülüyor> kime gitsin? Bu sefer Müslümanlara çok güzel. Evet. Yani Allahu Teala Allahu Teala nasıl Orucu Müslümanlara farz kılmışsa kema evcebe aleyhim alel müminine alel müslimine fakat evcebehu yine hu, hu zamiri oruca gidiyor. Yine aynı şekilde orucu farz kılmış idi kime? Alâ men kâne Yine hu zamiri Müslümanlara gidiyor. Müslümanlardan önceki milletlere de Allah-u Teala farz kılmış zaten. Köt이다 aleyküm sıyamu deme. Kema kutibe alal lebn min qablikum deme. ayet de aynı şey geçiyor. Dolayısıyla müfessir de söylüyor. Oruç Müslümanlara farz kılındığı gibi daha önceki milletlerde farz kılınmıştı ya tersinden söyleyelim. Daha önceki Müslümanlar, daha önceki inananlara, daha önceki Müslümanlara farz kılındığı gibi peygamberimiz ümmetine de Allah orucu farz kılmıştı. O zaman felehun fihi Usvetun, ne diyelim arkadaşlar? Usve nedir? Felehum fih usvetun, örnek. Evet, çok. usve hasene nedir peki? Güzel örnek, değil mi? Harikasınız. O zaman ne diyeyim? Felehum, Felehum'daki humza mil gitsin? Felehum'daki humza mil gitsin? Müminlere, Müslümanlara. Fihi de ki hez gitsin peki? Oruca. Fe lehun fihi usvetun. Ne demek yani? Çevirin bakayım şimdi. maden öyle. Çevirin cümleyi. Fe fihi usvetun. Ne diyeceğiz? Yani e, şöyle desek daha iyi olmaz mı? فَلَهُمْ Müslümanlar için vardır. Onlar için oruçta örnek vardır. Ne demek oruçta örnek vardır? Onda onlara örnek vardır. Öncekiler evet, eftarın dediği iyi de ki, he arkadaşlar orucun öncekilere farz kılınmasında. Oraya göndereceğiz. فَلَهُمْ Müminler için vardır. Ne vardır? E, fi فَي وَجُوبِ sıyami yani kendilerinden öncekilere orucun farz kılınmasında vardır. Ne vardır? Usvetin bir örneklik vardır. Yani nasıl onlara farz kılınmışsa bu bir örnektir. Size de farz kılınmıştır. O şekilde. Yoksa diğer şeyler e, değil. Yani oruçta değil. Orucun farz kılınması da örnekler, örneklik vardır. O zaman وَالْيَجْتَئِدْ هَاُلَٓاءِ fi اَدَاءِ هَذَا الْفَرْضِي akmela mimma faalehu ulaike değil mi e işte nüfesi diyor ki madem madem e, öncekilere orucun farz kılınmış olmasında sizin için bir örneklik vardı işte size de onlara farz kılındığı gibi farz kılındı öyleyse vel yastahid öyleyse çaba göstersin değil mi çalışsınlar uğraşsınlar gayret göstersinler kim hâulâi zamir müslümanlara gidiyor. Müslümanlar gayret göstersinler, müminler gayret göstersinler, çaba sarf etsinler. Hangi konuda? fi <fî> edâi hâzâ'l fardı. Bu farzı eda etmede. Yani oruç farzını, siyan farzını eda etmede gayret göstersinler, çaba göstersinler. Nasıl? ekmâle. <fî> Demek ekmâle'nin mef'âlehu <mi? fî> ulâike. Ulâike ise Önceki milletlere geçiyor. Önceki milletlerin yaptığından daha güzel bir şekilde değil mi? Daha güzel bir şekilde bu farzı eda etmeye gayret göstersinler. Öyleyse Müslümanlar e, öncekilerin yaptığından daha güzel bir şekilde bu farzı eda etmeye gayret göstersinler. Kana Kale Teala, nitekim Rabbimiz diyor ki, لِكُلِّنْ جَعَلْنَا minkum شِرَعَةً ve جَنْ ne demek? لِكُلِّنْ yani مِنْكُمْ Sizden her biriniz için kılmışızdır. Cealna kılmışızdır. Ne kılmışızdır? شِرَعَةً وَمِنْهَاكَنْ Her millete, her topluma kendine uygun bir yol, bir yöntem, bir şeriat, bir yasa, bir çizgi belirlemişizdir. Bir yöntem, bir program. Yani herkesin kendine uygun. Önceki milletlere, onların yapılarına uygun yapılarına e, uygun ee, farizalar farizeler vardı. Ümmeti Muhammed'e de kendi yapılarına uygun farizalar. Şirat ve minhaj yani yol yöntem diyelim arkadaşlar vardı. Ee, farklılık vardı. Yani onlar farklı, biz farklı. Onlar kendi yapılarına göre emirler almıştı, biz kendi yapımıza göre. Ama velau Allahu eğer Allah dileseydi leca'anakum ummeten vahide. Hepinizi gelmiş geçmiş bütün milletleri tek bir ümmet yapardı. Tek bir, yani böyle kuşun asker gibi, hepsinin birbirine benzeyen, huyları, suları, her şeyine birbirine benzeyen tek bir ümmet yapardı. O zaman da çeşitlilik, renklilik, güzellik olmazdı. O yüzden böyle yapmamış. Bir de hani herkes farklı olsun ki herkes o kendi farklı yapısına göre sınavını versin. Lakin fakat öyle yapmadı da böyle sizi farklı farklı yaptı. Liablu akum size vermiş olduğu nimetler konusunda sizi sınamak için bakalım kim benim verdiğim nimetlerime nasıl karşılık verecek bunu sınamak için sizi böyle farklı farklı yapmıştır o zaman festabiku hadi bakalım ne yapın yarışın en güzeli yapmaya yarışın daha önceki milletler oruç tutmuşlar mıydı evet siz de tuttun ama yarışın onların daha iyi tutun. Ekmele mim fealehu ulayke yaptığından daha iyisini yapmaya çalışın diyor Maide suresi 48. ayette. Peki wa leha zalaha qala hauna işte bundan dolayı Rabbimiz burada diyor ki ya eyhellazina amenu ey iman edenler kutibe aleykumus siyamu size oruç farz kılındı keme kutibe alallede min qablikum Sizden öncekilere Fars kılındığı gibi. Hadi bakayım şimdi burayı çevirin bana. Lütfen. 46 arkadaşımız izliyor. Lütfen çevirin. La'allakum <gülüyor> tattakum. Bunu güzel çevireceğinize inanıyorum. Çünkü artık bunu öğrendiniz. Ne demek la'allakum tattakum? Evet. Ne demek la'allakum tattakum? Hadi bakalım. Kutubu aleykumu s-syamu. Kemen kutubu aleykumu tattakum. ...umurur ki felha eresin... ...işte vahide beni yanılttın... ...Hülya da beni yanılttı... ...Tuba da beni yanılttı... ...demek ki öğretememişim... ...korunmanız için... ...Ayşe Şimşek eh biraz... ...sakınmanız için bunlar fena değil... ...öyleyse sakının harika... ...Nurten daha bence uygun bir şey... Ee, ...öyleyse sakınmanız lazım... ...değil mi yani... ...siz de o zaman sakının... O zaman, ...yani oradaki laallaya artık sakının... ...çok güzel... Ee, bu anlamları vermemiz lazım. Yoksa umulur ki sakınırsınız, umulur ki korunursunuz gibi anlamlar. Sakının diye Ayşenur çok, çok daha güzelini söyledi. Evet arkadaşlarımızın bir kısmı güzel cevaplar verdi. Ee, diğer arkadaşlarımız belki o derslerimizde yoktu. Biz bu laallelerin ne anlama geldiğini, Kur'an'daki laallelerin ne anlama geldiğini daha önce e, konuşmuştuk. Peki, لِأَنَّ الصَّوْمَا Fihi tazkiyet lil, nasıl arkadaşlar? Çünkü saama fihi tazkiyet lil, lil. Bütün bir şey mi beden? Bütün beden hangisini söyleyeyim? Bir Bakalım, bütün mu olsun beden mi olsun? Beden, tabii ki beden. Bütün nedir peki? Ben zaten bunun için dedim acaba bütün veya bütün diyen olur mu diye. Budun nedir arkadaşlar? Lil buduni, budun Yani e, ama budun kelimesi özel olarak kullanılıyor. Niçin için kullanılıyor? Bir sözlüğe bakın bakın budun nedir? Wal well, budne diyor ayette mesela şişman karın. Hayır hayır hayır hayır hayır hayır. Bakın sözlüğe. Nur, lütfen bakın sözlüğe bulacaksınız büdün an mesela söylesem na ne, ne, ne yapar an şişmanlamak mihrican şişmanlamak evet peki o zaman ha ama böyle biraz böyle hani şişmanlıkla da alakalı hafif kilolu hayvanlar için semiz hayvanlar için daha çok büdün besli harika elif çok güzel söyledin besli hayvanlar için büdün kelimesi kullanılıyor arkadaşlar. besli hayvanlar için. Burada tabi bizim konumuz besli hayvanlar değil. O yüzden lil bedeni diyeceğiz. Tezkiyetin lil bedeni oruç sayesinde bedenimiz temizlenir, arınır. Bu vardır oruçta. Başka ne vardır? Ve tadıyıkun lil mesaliki şeytana Hadi bakalım şeytan nereden çıktı şimdi burada? Ve tadıyıkun Ve neydi? Evet, evet. Nurten e, buldum. Kurbanlıkla ilgili doğru söylüyorsun. Daraltmak. Peki Elif, bu tadıyık kelimesi birimizde var mı? Biz kullanıyor muyuz bu kelimeyi? Bilen var mı acaba? Tazyik. Harikasınız. işte tazyik kelimesi buradan geliyor arkadaşlar. Tazyiktir onun aslı. Yani baskı yapmak, daraltmak, sıkmak arkadaşlar. O tadikun, Daraltma vardır, sıkma vardır, baskı vardır. Neyi daraltma vardır? Li mesaliki şeytani Mesaliku şeytan olsun arkadaşlar. Mesaliku şeytan, şeytanın meslekleri mi nedir bu? Hangi, hangi mesleklerdir şeytanın meslekleri arkadaşlar? Elif, tamam çok güzel, çok güzel evet, yani işte, Mesela kuş şeytan, şeytanın suluk suluk edeceği yollar, yol, yol diyelim çok güzel. Yani bedenimize suluk ediyor, bedenimize e, sirayet ediyor, e, bedenimizi bozmaya ifsad etmeye vererek ifsad etmeye çalışıyor. Ama biz oruç tuttuğumuz zaman işte şeytan o bedenimize sirayet edeceği yolları kapatmış oluyoruz, e, yarıkları kapatmış oluyoruz. Artık şeytanın bizim bedenimizde etkisi. Sıfırlanıyor veya azla düşmüş oluyor. Ne sayesinde? Oruç sayesinde. Ve lihada bundan dolayı, bu faydalarından dolayı febete fissahihayni Sahih-i Buhari ve Müslim'de şöyle bir hadis varit olmuştur. Nedir o? Ya maşar eşşebâb. Ey ne diyelim? Ya maşar eşşebâb. Ey Ey Ey gençler, yani ey atalım gençler diyelim. Gençler, bizim dilimizde çünkü ey ey gençler denmez. Gençler. Men istat'a minkum alba'a ta. Ba olsun arkadaşlar. Ba ba. Men istat'a minkum alba'a Yani, yani. Evet, cevap bekliyorum. Ba. Biliyorsunuz, hadi yazın, hızlı hızlı bir şekilde yazın. Meşhur bir hadistir. Hepinizin ezbere bilmesi lazım bu hadisi. Ama bu iyi galiba. Evlenmek. Hayır hayır Ayşe. Evlenmek değil. Evlenmek değil. Nedir? Kazanç mı? Kazanç. Yani şöyle diyelim mi? Er geçindirmeye diyelim mi? Kim evini geçindirmeye güç yetirirse ailesine bakmaya imkanı varsa, evlendiği takdirde yuvasını korumaya gücü yetiyorsa, böyle bir imkanı varsa ne yapsın? فَلْ يَتَزَوَاجِ Evlensin. Yani kim e, becerebilirse, ailesini geçindirebilirse, kazanç elde edebilirse, durumu müsaitse ne yapsın? Evlensin. Peki, e, ama herkesin evlenmeye gücü yetmeyebilir. Onlar ne yapsınlar evlenmeye gücü yetmeyenler? وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ Evlenmeye güç yetiremeyenler ise faalehi bir saumi onlarda oruç tutsunlar. Bakın görüyor musunuz? Faalehi bir oruç tutsunlar. Güç yetiremeyenler, evliliğe güç yetiremeyenler neden? Fa inne lahu Çünkü e, nedir oruç arkadaşlar? Ujja nedir? Eminim biliyorsunuzdur. Ujja e, korunma doğru ama başka bir şey daha bir anlamı daha var. Sizi koruyan bir şey böyle, kalkan, durdu, çok güzel söyledi, evet, kalkan. Çünkü e, oruç unuttan tutan kişi için bir kalkan mesabesindedir. Nasıl kalkan yanınız, üzerinizde kalkan varken biri kılıcını vursa size zarar vermeyecekse, kalkan onun kılıcının etkisini kıracaksa, aynı şekilde oruç tutan için de böyle bir kalkan oluşur. Şeytan her ne kadar ona vurmaya çalışsa da, ona sirayet etmeye çalışsa da o kalkan onu koruyacak, ona zarar veremeyecektir. O yüzden orucun böyle bir özelliği var demiş Peygamberimiz müfessirimiz de buna işaret etmeye çalıştı. Peki bunların hepsi güzel. Güzel de kaç mı tutacağız bu mübarek orucu? Bir yıl mı, üç ay mı, beş ay mı? Bunun süresi var mı? Kur'an bize süresi hakkında bilgi veriyor mu? diye sorduğumuzda müfessirimiz hemen diyor ki evet sunme beyene mikdara saumii sonra Allah-u Teala orucun miktarını ne kadar tutulacağını açıkladı wa anhu leysa fi kulliyoumin buna göre de oruç her günde değildir yani bir insan her gün hayatı boyunca her gün oruç tutacak değildir niye niye her gün oruç tutmuyuz her gün tutalım niye değildir? Li <gülüyor> nefislere ağır gelmesin, kişilere zor gelmesin diye. Çünkü her gün oruç tutsa gerçekten yani ağır gelecek bize, zor gelecek. Peki zor gelse ne olacak? Diyelim ki zor, yaptık zorlandık, o zaman fatıvafu anhamlihi ve O zaman kişi zafiyet kazanır, zayıf olur, güç yetiremez. Neye güç yetiremez? An ve adai, oruç ibadetini taşımaya ve onu eda etmeye güç getiremez. O yüzden Allahu Teala bize her gün oruç tutmayı farz kılmamış, tabel fi ayyamın sadece sayılı birkaç günde bizden oruç tutmamız istemiştir. Peki ya birkaç gün ayın maddudat böyle mi oruç? diyor ki vakat kana hada bugün değil bu İslam'ın ilk dönemlerinde. Şimdi ne demek arkadaşlar ben burayı anlamadım. Bana bir anlatabilir misiniz? Vakat kana hada fi ibtidail islami. Ne demek iptidal İslam? Yasmunu min kulli şahrin ثلاثه ayyam diyor hem de bir de. Ne demek? Bidayetü'l İslam ne zaman ibtidail İslam ne zaman oluyor arkadaşlar? Hangi dönem? Hangi şehirde? İslam'ın başlangıç devri. Ayşe çok güzel. Peki Mekke, Mekke değil mi? E, Mekke'de biz oruç tutuyor muyduk? Mekke'de oruç var mıydı arkadaşlar? E, hayır, peki nasıl olacak? E, üç gün diyoruz ama var mıydı? Ayşe Şimşek, Şeyma, Mekke'de oruç var mıydı? Üç gün de olsa, iki gün de olsa oruç var mıydı? Farz yoktu Hatice'nin dediği gibi. Peki nasıl anlayacağız bunu arkadaşlar? Acaba müfessir yanlış ilgimi veriyor? Ne yapıyor? Nasıl anlayalım burayı? Hicretten sonra varsın. Evet arkadaşlar unutmayın far, farizalarla ilgili ibadetlerle ilgili tefsir kitaplarımızda hadis kitaplarımızda İbtidaül İslam sözünü duyduğunuzda Medine'nin ilk dönemlerini kastetiz arkadaşlar. Tamam mı? İbtidaül İslam ibadetler açısından uygulamalar açısından ameller açısından İbtidaül İslam demek Medinenin ilk dönemleri demektir arkadaşlar. Tamam? Mekke'yi kastetmiyoruz. Çünkü Mekke'de henüz ibadetler, ha bir kısmı varsa bile namaz gibi henüz ibadetler yok. Yok. O yüzden ibadetlerde bahsederken İptidal İslam dediğimizde Medinenin ilk dönemlerini kastediyoruz. Waqad kana hada o zaman şimdi anlayalım. Fi İslam'i Medinenin ilk dönemlerinde, ilk yıllarında böyleydi. Yasumuna Müslümanlar oruç tutuyorlardı. Min kulli şehrin her ay falahet ayıam üç gün. Müslümanlar her ay üç gün oruç tutuyorlardı. E peki bugün niye yapmıyoruz öyle bir şey? Sıma nusihad alika. Sonra bunu nesedili diyor. Neyden nesedili? Bısaum şehri Ramazana. Ramazan ayının orucuyla ne yapıldı? Bu Nesh edildi. Kemal seyyeti beyanı. Nitekim biraz sonra bunu size açıklayacağım diyor müfessirimiz. Soru. i̇bn Kesir neshi kabul ediyor mu? Asla hemen evet dedi. Evet bu durumda. Peki o zaman ikinci sorumu sorayım. Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayetinde ey iman edenler size 3 gün oruç farz kılınmıştır. 3 gün oruç tutun diye bir ifade var mı? Var mı öyle? Yok. O zaman e, o zaman nereden nasıl çıkardınız? Elif ona girme şimdi. Konumuz o değil. Ha, arkadaşlar ayet nesetti diyorum siz. Nefesimiz ayet nesetti diyor ya diyor ki nefes diyor ki Ramazan ayının orucuyla ilgili ayetle nesedildi diyor bu yani ayet nesetmiş, sünnetle değil ayet nesetmiş ayet ney nesetmiş evet ayet sünneti mi neset diyorsun ya aynen öyle uygulamayı nesetmiş arkadaşlar ee, tamam bu da mümkün diyor Elif ama şunu söyleyeyim İbn Kesir ayetin ayetin neshedine de inanıyor yani. İbn Kesir'in e, nesih konusundaki kanaati ki müfessirlerimizin büyük bir kısmının çok büyük bir kısmının kanaati Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinin diğer ayeti nesheddiği yönündedir. Bunu söyleyelim ama burada müfessirimiz Kur'an'ın Kur'an'ı ettiğinden bahsetmiyor. Kur'an'ın uygulamayı nessettiğinden, sünnet uygulamasını nessettiğinden bahsediyor. Tamam mı arkadaşlar. Peki daha biraz daha açıklamaya çalışalım. Zaten müfessirimiz e, diyor ki rivayet hemen rivayete geçiyor. Hemen atlı rivayete geçiyoruz. Vakad <gülüyor> ruviye <gülüyor> rivayet edilmiştir ki en-siyama kana avvalan kema kana alayhil ummu min kulli Talatete ayiâmın diyor arkadaşlar. Yani e, rivayet edildiğine göre, ruhü anna sıyam oruç, kana övlen ilk dönemlerde e, nasıl idi? Kama kana aliyül umma mu Bizden önceki milletlerin üzerinde olduğu gibi, yani tuttukları gibiydi. Peki e, nasıldı onların orucu? Min kulli şehrin talatete ayiâm. Her aydan 3 gün oruç tutuyorlardı. Muazzen ve İbn ve İbn Abbas ve Atta ve Katada ve Dahhak bin Muzahim bütün bunlar bu bilgiyi bize aktarmışlardır. Yani Muaz Cebel, Ceber, Abdullah bin Mesud, Abdullah Abbas, Ata el Horasani, Katada, Dahhak bütün bunlar bize bu bilgiyi vermişlerdi. Vazada aynı zamanda e, ilave etmişlerdir neyi? Şu bilgi Lam yezel hava meşru'an min zemani nuhin ila en nesekallahu dhalike bi sayami şehri Ramazana. Görüyor musunuz arkadaşlar? Diyor ki ne demek yani lam yezel hava meşru'an bu, bu ne olmaya? de harika devam etti. Meşruen yani şeriat olarak olmaya devam etti. Şer'i bir ibadet olarak devam etti. Ne zamandan? Min zamanı Nuh peygamber <mülüyor> zamanından ila en Allahu delike bunu Allahu Teala nesettiği güne kadar. Neyle nesetti onu? Bir şehri Ramazan Ramazan ayın. Yani peygamberimiz döneminde Ramazan ayının orucuyla bu uygulamayı nesh zamana kadar Nuh peygamber döneminde o güne kadar arkadaşlar bu uygulama devam etmiştir. Şeriat olarak yasa olarak, ibadet olarak yaşanmaya devam etmiştir. O halde Nuh peygamberden peygamberimizin dönemine kadar oruç nasıl tutuluyormuş bu bilgiye göre eğer bu bilgi doğruysa inananlar arkadaşımızın bir yukarı hanifler demişti. İşte hanifler de onlardandır. Bunlar her aydan 3 gün oruç tutuyorlardı. Bu 13, 14, 15 mi? Diyor Nurten Keskin. E, bu konuda da e, evet farklı uygulamalar var Nurten. Farklı rivayetler var. Kimisine göre aynen sizin yazdığınız gibi her ayın ortasından tutuyorlardı. Kimisi diyor ki ayın başından bir gün ortasından bir gün sonundan bir gün tutuyorlardı. Yani farklı rivayetler var. Sorun şu. O mu iyi bizim Ramazan ayında oruç tutmamız mı? Hangisi daha iyi bizim açımızda? Hangisi daha iyi? Yani kolaylık bakımından diyelim. Hangisi daha kolay? Tuğba Ramazan diyor. Diğeri diyor Aslı. Üç gün diyor. Gönül emin misin? Gönül üç çarpı on iki kaç yapar? Üç çarpı on iki kaç yapar? Otuz altı. Otuz altı mı çok, otuz gün mü çok. Hatta biz çoğu zaman yirmi dokuz gün oruç tutuyoruz değil mi? Tabi. <gülüyor> Bir de her sene, her ay oruç tutacaksın. Her ay oruç tam böyle alışıyorsun oruç tutmamaya. Hadi bakalım tekrar tut. Gönül. O yüzden bence Ramazan daha güzel. İyi ki de varsın Ramazan diyelim değil mi? Evet. <gülüyor> Peki. Bunu okuduk. Tamam. Ve <تصفيق> وقال عباد بن منصور عن الحسن البصري نادي مش بقى الحسن البصري يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فقال بيوكي نعم أهد. والله يمين لقد كتب الصيام على كل أمة قد خلق ee, ketebe diyelim ya. Burada şimdi kut, kutubehü olabilir ama sen yani ketebe daha güzel olacak. Wallahi lekad ketebe sıyama <gülüyor> ala kulli ummetin qad halet kema ketebehu aleyna şahran kamilen ve eyyamen şahran kamilen. Orada duralım. Bakın Hasanur Basri yukadaki bilgiye ne yaptı? İtiraz etti görüyor musunuz? Yani müfessizimiz dedi ki Nuh Peygamber döneminden Peygamberimizin dönemine kadar oruç şöyleydi, her gün şey her ay üç gün oruç tutuluyordu. Ama ne diyor Hasan Basri? Ne diyor? Vallahi diyor, hani de yemin ediyor. Vallahi diyor, yemin olsun ki la kad kataba Allah orucu fars kıldı, ale kulli ummetin kadhalat daha önce gitmiş her topluma orucu fars kıldı nasıl? Kama katabu aleyna şahran kamilan. Tıpkı bizim üzerimize bir ay, tam bir ay orucu farz kıldığı gibi onlara da bir ay orucu farz kıldı diyor Hasan-ı Basri. O bilgiyi kabul etmedi. Bak, iki farklı bilgi ortaya çıktı. Demek ki her ay üç gün oruç tutmak bilgisi çok da doğru değilmiş. Hasan-ı Basri hemen buna itiraz etti. Hasan-ı Basri'ye göre arkadaşlar nasıl Allah bize bir ay boyunca oruç tutmayı farz kılmışsa? diğer milletlerde aynı şekilde bir ay boyunca oruç tutmayı farz kılmıştır. Ee, peki e, siz ne dersiniz? Sizce hangisi daha doğru olabilir? Hasan Basri'nin görüşü mü, diğer görüş mü daha doğru olabilir sizce? Ta Kur'an'a uygun olabilir ya da öyle söyleyelim. Kur'an'a uygun olabilir. Diğeri diyor Hülya. Ee, Hasan el-Basri diyenler var diğeri diyenler var. Şimdi bakın ayete bakalım. Bak kema kutibe diyor arkadaşlar. Kema kutibe alellezden bu keman anlamı nedir? Kema yani bu kemaya onlara bir ay farz kılındığı gibi ise mi? Size de farz kılındığı. Ee, öyle bir anlam mı? Gibi aynen demek değil mi? O zaman eğer gibi aynense olduğu gibiyse o zaman sanki Hasan-ı Basri'nin görüşü daha uygun diyebilir miyiz diyebiliriz Peki ee, ama Eeyyemen madudat o nedir şimdi oraya gelelim buyemen madudettin E madudat kısmına gel, gelecek olursak diyor bunun anlamı şudur şudur adıda mallum yani belli günler demektir belli günler demektir e zaten hepimizin bildiği bir şey bu an sürddiyi nehvahu nahvuhu diye elmir. Yani. Sudidan de bunun benzeri rivayet edilmiştir. Belirli günler mi? Evet, belirli günlerdir. O günlerde hangi günlerdir? O günlerde işte Ramazan ayının günleridir arkadaşlar. Değil mi? Peki Varalıye, avara adırım. Varawa İbn Ebi Hatim'den hadisi Ebi Abdurrahman el-Mukri Diyor ki haddasanni Sa'id ibn Abi Eyyub haddasanni Abdullah ibn Walid an Abi Rabi' Abi Rabi'ten gelmiş buyurdu. Peki Ebu Rabi kimdir? Raculun min ehli Medine'ti. Bu da Medineli bir kişidir. O da an Umar, Abdullah ibn Ömer Abdullah ibn Ömer'den taklit etmiştir. Ale Abdullah ibn Ömer diyor ki: "Ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz buyurdu." dedi ki Oruç Ramazan Ramazan orucu ketebehullahu الله على الامم Allah onu sizden önceki milletlere de Fars kılmıştır. Görüyor musunuz? Bizzat peygamberimiz eğer bu rivayet doğruysa, bu rivayet doğruysa ne diyor? Ee, Ramazan orucu yani bir ay boyunca Ramazan ayında oruç tutmak sizden önceki milletlerde fazlalırmış idi. Ne de söylüyor bunu pe Peygamberimiz? Bir hadisin tawilin ihtasıla minhu Uzun bir hadis var diyor bu konuyla ilgili. O ee, uzun hadisin ihtas edilen bu kısmında yani özetlenen bu kısmında diyor buna değinilmiştir peygamber. Ve kale Abu Cahfal er Razi an er Rabi ibn Anas ammâ hadesahu an ibn Umar yine ibn ibn Ömer'den gelen bir hadis diyor ki Unzilet Kutibe aleykumu's sıyamu kemâ kutibe a'lâ men kâbelikum Bu ayet-i kerime nazir oldu. Eee kutibe aleyhim eğer salı ahaduhum el atama ta ve nama harr hurr'a leh el taamu ve sherabu peki ee, e, ne demek ne demek istiyor biliyor musunuz diyor ki kutibe aleyhim yani müfessirimiz burada öncekilerin orucu nasıldı yani nasıl fast kırılmıştı onlara şimdi şimdiye kadar içeriğini öğrenmedik. İlk kez içeriği hakkında bizi, bize bilgi veriyor. Nasıl faz kılınmıştı? اِذَا سَلَّ اَحَدُّهُمْ اَلْ اَتَامَةَ ne olsun arkadaşlar? Bu arada lambayı yakayım. Birazcık aydınlık gelsin. Siz de Ateme'ye baktınız mı bu arada? Ateme nedir arkadaşlar? اِذَا صَلَّ اَحَدُهُمْ اَلْعَتَمَةَ وَنَامَ Ne olsun? Ee, evet arkadaşlar hadi yazalım. اِذَا صَلَّ اَحَدُهُمْ اَلْعَتَمَةَ Ateme nedir arkadaşlar? Bakın name ile susmak mı? Bilmiyorum tahmin. name ile ilişkisini kurabilirsiniz ya. Nama var. Nameyi biliyoruz ama Yorgunluk mu diyor Elif. <gülüyor> İyi bir ilişki kurdun ama değil. Ee, Ayşe zaten Nama uyku biliyoruz da. Ateme lazım bize. Ateme ne olabilir? Salla var bak arkadaşlar. Lütfen uyku var, salla var. Bulmanız lazım ya. Baygınlık diyor bu anide. Çıldıracağım. Ne baygınlığı? Kılmak. Harika. Ne kılmak? Ne kılmak gönül? Yatsı namazı herhalde ya, bilmeniz gece namazı yatsı namazı evet arkadaşlar اِذَا صَلَّ اَحَدُمْ اَلْعَتَمَةَ وَنَعْمَا Bir kişi gece namazını kılıp yatsı namazını kılıp yattığı zaman حُرِّمَ عَلَيْهِ Ona haram olurdu. Ne? اَتَّعَامُ ve وَالنِّسَاءُ Yani artık diyelim ki siz Yatsı namazını kıldınız veya akşam namazını, işte şimdi okunduğu akşam namazı kıldınız. atemek akşam gece namazı demek aslında. İstersen yatsı diyelim. Diyelim ki yatsı namazını kıldık, uyuduk. iki saat sonra uyandık. Arkadaşlar bir şey yiyemezsiniz, içemezsiniz ve e, ilişkide bulunamazsınız. Bu şekildeydi. Bakın şimdi ibadetin içeriğini, farzetin içeriğini görüyoruz. Eski milletlerde nasıldı oruç ibadetinin farkı, nasıl uygulanıyordu? Siz yatmadığınız sürece yiyebilirsiniz. Ama yattığınız andan itibaren uyandığınızda size her şey haramdır. Yemezsiniz, içemezsiniz, ilişkiye giremezsiniz. Yani buna benzer uygulamalar vardı. Buna benzer hususlar vardı diyor. Kim diyordu bunu? İbnül Ömer bize sahur yok demek. Yani sahur şöyle Tuğba, uyumazsan sahura kadar uyuma sahurunu yap ama uyuduğun anda itibaren bitiyor bitiyor Kale İbn-i Ebi Hatin ve Ruviyya an i̇bn Abbas ve İbn-i aliye ve Abdurrahman İbn-i Ebi Leyla ve Mücahit ve Sa'id İbn-i ve Muqatil i̇bn Hayyan ve Rabi'i i̇bn Enes ve bütün bunlar da bunun benzerini rivayet etmişler. Waqa'la Atal Khurasani İbn Abbas, İbn Abbas'tan gelen bir rivayet diyor ki, Kema Kutuba Ala Ladinen Kablikum. Şimdi İbn Abbas bize başka bir bilgi verdi. Peki, min Kablikum diyor. Sizden öncekiler kimdir bunlar? Bizden önce arkadaşlar Çin'de Çinliler vardı, Konfucianistler vardı, Hindistan'da Budistler vardı, Hinduistler vardı. Hindistler vardı. Değil mi? Belki Roma'da e, Germen, Roma'da Rom, e, İtalyanlar vardı. Biraz yukarı bak, Avrupa'nın kuzeye çıktığınız zaman Germenler vardı. E, Orta Asya'daysanız şaman, şamanlar vardı, Moğollar falan vardı. Böyle, şimdi bunlar mı mesela? Mincabiyum derken, Selenceklar derken bunlar mı kast ediliyor? Dağda gidersen ciltlerdece. <gülüyor> diyor dağda gitmeyin fazla hocam yeter bu kadar doğru. İşte İbn Abbas diyor ki hayır öyle şeyler aklınıza getirmeyin. Bu da kılın kasıt Yahudiler ve Hristiyanlardı yani ehli kitaptır diyor arkadaşlar. Bu bilgiyi bize vermiş oluyor müfessirimiz. Varuğü anış ve suddi görüyor musunuz rivayetleri arkadaşlar? Bakın rivayetlere geçtik artık ve atal Horasani'ye مثله bunlardan bunun benzeri rivayet edilmiştir. Sonra beyan hükmü sıyamı ala ma kana alayhi'l emru fi ibtida'i'l islami. Fakat biz sonra Allahu Teala İbtida' İslam'ı artık anladık değil mi? Yani Medine'nin ilk dönemlerinde nasıldı oruç ibadeti? Onu e, açıklıyor. Onun hükmünü açıklıyor. Sünne beyyene sonra açıkladı. Neyi açıkladı? Hükmü ziyami orucun hükmünü, orucun durumunu. Alama kana alayl emru fi ibdad islam. İslam'ın başlangıç dönemlerinde yani Medine'nin başlangıç dönemlerinde nasıl idi? Alama kana alayl emru yani nasıl idi? Fi ibdad islam. İslam'ın ilk dönemlerinde nasıl idi oruç? Orucun hükmü neydi? Bunu Allahu Teala açıklamaya çalıştı. Fakaleve dedi. Şimdi bakın yine müfessirimiz ne yaptı İbn Kesir biliyor musunuz? Yukarıda her ne kadar Hasan-ı Basri'den bilgi verdirse de yani işte önceleri oruç hani kendisi önce dedi ki oruç her ayda 3 gün tutuluyordu. Sonra Hasan-ı Basri'den bir sürü rivayet verdi. Yok 3 ay değil şey üç gün değil 1 aydır dedi ama onu kile diye verdi. Değil mi? Hatırlayın yukarıda kile diye verdi. Yani onu çok makul görmedi. Demek ki göre oruç her ayda 3 gün tutuluyordu. Bunu kabul ediyor i̇bn Kesir. İşte o e, kabul ettiği bilgiden şimdi diyor ki Femen kâne minkum mâridan ev ala seferin uha. İçinizden kim? Yani e, o ilk dönemlerde Medine'nin ilk günlerinde nasıl oruç tutuluyordu, orucun hükmü neydi, vaziyet neydi onu açıklıyor. Rabbimiz diyor ki, femen kendimin meri'dan, sizden eğer biri hasta ise, seferin ya da yolcu ise o zaman ona düşen nedir? Faibdetun sayılı günlerdir. Neden? Çünkü o kadar başka günlerdir. Yani tutmadığı günler sayısınca diğer günlerden. Oruç tutmak düşer ona. Ey yani. El ve vel musafiru. Hasta ve yolcu. La yasumani Oruç tutmazlar. Fi halil marabi ve seferi. Hastalık ve yolculuk halinde. Oruç tutmazlar. Neden? Lime fidelike minel meşakkatı aleyhima. Çünkü hastanın oruç tutması ona meşakkattır. Yolcunun oruç tutması ona meşakkattır. Peki ne yapar bunlar? Bel bunlar, Yevdurani yemekler yerler, oruç tutmaz da yemeklerini yerler. Fakat wa yaktiyanı, daha fakat yolculukları bittikten veya hastalıklara geçtikten sonra ederler, kaza ederler, kaza ederlerneyi, ay yaman diğer günlerde, o günlerin adedince kaza ederler. oruçlarını. Böyleydi peki hasta ve yolcu durumu böyle ya hasta olmayan insanların durumu nasıldı وعم الصاحيح المقيمود şimdi sağlıklı olan ve de evinde oturan yani yolcu olmayanlara bunların ellevi bir de öyle öyle yani evinde oturan kimse ki öyle yerinde yurdu olan kimse ki yatiqu yatiqu ellevi yatiqu as ne diyelim ya da ee, yani bu yatıyku assyâme kelimesine yutayyaku diye de an, okuyup anlam verenler vardır. Bu iki türlü anlaşılmıştır. Kimisine göre yani la yatıyku güç yetirmez Kimisine göre yutayyaku yani biraz böyle hani e, zorlanır. Yani oruç tutabilir ama yani biraz zor, zorlanabilir kişi. Böyle eğer fakat kana muhayyiran. Bu kişi muhayyirdir. E tercih etme yetkisine sahiptir. Neye? Ben-i sıyami ve ben-el it'ami. ister oruç tutar, isterse itam yapar. Yani ne demek itam yapar? Yani bir fakiri doyur. İnşa asama eğer isterse oruç tutar ve inşa aftara ve at'ama isterse de, oruç tutmaz da, e, yer fakat ne yapar? Ab'an'a doyurur. En kulli yavmin, her güne karşılık miskinen bir fakir. Her tutmadığı güne karşılık bir fakir doyur. Demek ki müfessirimize göre, İslam'ın ilk dönemlerinde oruçun vaziyeti böyleydi. Yolcuysanız, hastaysanız oruç tutmuyorsunuz. Bittikten sonra kaza ediyorsunuz. Evinizdesiniz, yolcu değilsiniz, hasta değilsiniz ama oruç tutmak şöyle birazcık sizi sıkıyorsa, ya tutmasam mı acaba diyorsunuz. Biraz hafif bir zorluk hissediyorsunuz. iseniz o zaman da siz muhayyersiniz. İster oruç tutarsınız, isterseniz de oruç tutmazsınız da orucun yerine her tutmadığınız güne karşılık bir fakiri doyurursunuz. Tamam mı arkadaşlar. Seyin atama aksara min miskinin an kulli fakat eğer kişi her güne karşılık bir değil de birden fazla fakiri doyurursa, at ana ekfalemin miskinin birden fazla fakiri doyurursa, en kudiyamın her güne tutmadığı her güne karşılık olarak daha hayırın, bu daha da hayırlıdır, daha da iyi olur. Ama o insan mı? Fakat bütün bunlar aranı yine de acık kendini zorlayıp oruç tutarsa. فَهَوَ اَفْضَلُ مِنَ الْاِطْعَامِ Bu, fakiri doyurmaktan daha üstündür. Daha faziletlidir. Böyle bir vaziyet arkadaşlar. قَالَهُ اِبْنُ مَسْعُودِ وَاِبْنُ عَبَّاسِ وَمُجَهِدِ وَتَاوُسِ وَمُقَاتِلُ اُبْنُ حَيَّانِ وَغَيْرُهُمْ مِنَ السَّلَافِينَ Bütün bunlar arkadaşlar böyle nakletmişler. Bunların verdiği bilgiye göre ilk dönemlerde yani Medine'nin ilk günlerinde orucun vaziyeti böyleydi. Vehala da قال تَعَالَى, bundan dolayı Allahu Teala demiş ki ve alalzine yutikunuhu kendisine ağır geldiği kişiye düşer ve alalzine şu kimseler ki yutikunuhu eee oruca güç yetiren oruç oruç onları zorlar öyle diyelim oruç tutmak onları azıcık zorluyor zorlanıyorlar bunlara düşer ne düşer Fidiyetun. Fidye düşer. Fidye vermeleri. Peki nedir o fidye? Ta'am-ı miskinin. Bir fakiri doyurmaktır o da. Yani bir fakiri doyurma şeklindeki fidye düşer bunlara. Femen tepavva'a hayran. Fakat kim hayır olsun diye daha fazla fakir doyurursa. Dedi ya bir kadar. Birden çok fakir doyurursa. Favva hayrun lehu. Bu onun için daha iyi olur. Ve entesumu. Fakat bütün bunlara rağmen e oruç tutarsanız hayrun lekum. Bu daha da hayırlı olur in kuntum eğer bilebiliriz seni. Müfessir bize göre ayetin bu kısmı bununla ilgilidir. Ve qala el imam Ahmed hadesena Abu Nadr hadesena el Mesudi hadesena Amr bin Murra an Abdurrahman bin Ebilele an Muaz bin Cebel radıyallahu anhu. Muaz bin Cebel'den gelen rivayet diyor ki: Qale Muazzi ki, uhile alçalatu üç tane ahval, uhile aciyamu üç tane ahval. Ne diyor arkadaşlar Muaz? Uhile alçalatu üç tane ahval. Ne olsun Ne olmuş namaz arkadaşlar? Ne olmuş namaz arkadaşlar? Hadiz hızlı yazın ne olur? değişim geçirmiş. Harika, harika. yılların çok güzel bir cevap verdi. Namaz diyor 3 değişim yaşamıştır. 3 3 kez yani böyle farklılaşmış namazla ilgili hususlar. Vâil-i sıyamu <gülüyor> oruç da aynı şekilde felasetet ahvalin 3 hal geçirmiş. 3 3 değişim yaşamış. Demek ki müfessir müfessirimizin verdiği bilgiye göre Muaz diyor ki namaz 3 değişim geçirmiş oruç da üç değişik geçmiş. Nasılmış? Bir görelim. Feme ahwalus salati. şimdi namazın yaşadığı değişimlere, geçirdiği değişimlere evrim diyelim mi ya. Evrim geçirmiş namaz. Nedirmiş? Nedir? Nasıl olmuş? nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kad medine te. Peygamberimiz ne yaptı? Medine'ye geldi. Wa sali yusalli. Ve Peygamberimiz Medine'de namaz kılıyordu. namaz kıldı. Hem de sabate aşara şehran. Tam tamla 19 aydı arkadaşlar? 19 ay doğru mu? 19 ay Peygamberimiz namaz kıldı, değil mi? 17 diyor ya <gülüyor> 19 ay inanmadınız mı? Harikasınız. Tabii ki 19 yıl. Sabate var. Sabate yok ki, değil mi? Peki okulu gelenler için söylemiştim bunu. Uykuları açılsın diye eee yüsalli 17 şehran peygamberimiz 17 ay boyunca namaz kıldı nasıl nere dönerek ilâ beytil makdisi beyti makdisi yani Kudüs'e dönerek namaz kıldı peygamberimiz beytil makdis Zeynep beyti makdis demek mukaddes Demeyelim de beytul mukaddes mesela. yok beytil makdis'tir bunun adı bu böyle bir kavram haline gelmiş Süme sonra <gülüyor> <gülüyor> tamam ee, elishalte teşekkürler. İnna <İnallaha> azze ve jel <celle> anzal alayhi sonra bu 17 aydan sonra Allahu Teala Peygamberimize indi ne indirdi? "Kadnara taklubajihikafı semaây". Senin böyle yüzünü göğe çevirdiğini gökten bir beklenti içinde olduğunu görüyoruz ah keşke bir ayet inse de bana artık Kabe'ye dönerek namaz kıl böyle bir beklenti içinde olduğunu görüyoruz. Hadi bakalım فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً Biz seni yönlendireceğiz, çevireceğiz öyle bir kıbleye ki Tardaha memnun olduğun, istediğin, arzu ettiğin kıbleye فَوَلِّيْ وَجْحَكَ شَطْرَ مَسْدِيْ haram. Hadi öyleyse artık bundan sonra namazlarında yüzünü Kabe'ye Çevir ayeti değil mi Nazıl, nazil oluyor? İşte müfessir diyor ki ama orucun e, namazın geçirdiği ilk değişim bu. Önce beynin Makkese dönerek namaz kılınıyordu, sonra Kabe'ye dön, dönmek en rolundu. Bu bir değişim. Fa Allahu illa Mekke'te. Bu ayetle Allahu Teala peygamberimizi Mekke'ye yönlendirmiş oldu. Hava Bu birinci değişim devam ediyor Muaz diyor ki vakanu yectemuna lis salati Müslümanlar namaz kılmak için toplanıyorlardı ve yuazzinu biha namazı birbirlerine duyurarak toplanıyorlar Yani böyle işte bir dün, hadi bak namaz vakti geldi hadi gidelim. Sen duyduklarını diyorsun ki hadi namaz vakti gel gidelim. Bu şekilde birbirlerine haber veriyorlardı eee çağırıyorlardı. Böyle yapıyorlardı. E, bir de e, e, öyle ki yani hatta naqasu au kadu yanqisun neredeyse ne yapacaklardı arkadaşlar? Ne olsun naqasu au neredeyse yani bir şey çan yapacaklardı. Harika. Ayşe şimdi çok güzel bir cevap verdi. Neredeyse çan çalacaklardı namaz için. Çünkü bir duyuru bir şey yoktu herkes birbirine haber veriyor. E, ya, bu da tabii uzun zaman alıyordu. Herkese bir anda duyurmak mümkün değildi. E, neredeyse bunun için çan kullanacaklardı. Sonra sonra inne raculun el ansari ansardan bir kişi. Yukalu Allahu Abdullah ibnü Zeyd ibnü Abdirrabb. Abdullah bin Zeyd adında bir sahabe etâ Rasûlallah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimize geldi. Fekale dedi ki ya Rasûlallah inni râituhu fîmâ yaran naim ben yani uyyanın gördüğü gibi bir rüya gördüm. Diyor. Yani sanki uyumuş uyumuş olan bir kişinin gördüğü gibi bir rüya gördüm. Diyor. Ama ve lâ kultu inni lemekun nâimâ fakat yani uyumuyordum desem de aslında doğru söylemiş her ne kadar ben rüya gören bir kişinin gördüğü gibi gördüysem de aslında sanki uyumuyordum. Desem ki uyumuyordum, yani doğru söylemiş oldum. İn ni lam akun Eğer ben uyumuyordum, uykuda değil desem la sadaftu doğru söylemiş olur. İn ben beyne ana beyne naim wal <gülüyor> yakzani. Tam da böyle. Uyku ile uyanıklık arasında iken idra tuşaksan bir adam gördüm. Aleyhi thawbani üzerinde bir elbise vardı. Nasıl? Ha, thawbani ahdaran affedersiniz. İki elbise vardı. İki yeşil elbise vardı üstünde. Fes tekbelel kiblete Ne yaptı bu kişi? Kıbleye döndü. Fakale dedi ki Allahu ekber, Allahu ekber eşhedü en la ilahe illallah methne Böyle ikişer ikişer, hatta farigam Bugün bizim bildiğimiz ezanın sonuna gelinceye kadar bu şekilde bunları söyledi diyor. Rüyasında bunları görüyor. Sun me saaten, sonra bir saat mület verdi, bir saat bekledi. Sun qale misle sonra biraz evvel dediğinin benzerini dedi. Gayre ancak ennehu yezidu fi zelike bu ikincisinde arttırdı. Neyi arttırdı? Şunu. Kadı kâmeti salatu marrateydi. İki kere bunu söyledi. Birincisinde bunu söylemedi ama bir, bir saat ara verdi sonra ikinci kez ezanı okudu. İkinci okuduğu ezanda da diğerinden farklı olarak kadı kâmeti salatu dedi. Kalra, bunu anlatıyor peygamberimize. Abdullah bin Zeyn. Kalla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir saat mi bir an Bir saat yani. Yani istersen bir süre diyebilir. Yani bu da biz saatten kastımız süre. Tam olarak bizim kolumuzdaki saat değil. Bir saat değil herhalde değil mi Hülya? O zaman olsun. yani bir süre. Bu süre ne kadar? Demek ki bir süre beklemiş ama ne kadar? Saat demeyelim süre diyelim. Daha doğru. Anda değil süre diyelim. Peki Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz diyor ki alim ha kalk bunu Bilal'e öğret alim ha kalk bunu Bilal'e Bilal'ın bilene falu ezdin bia Bilal'de ezan okusun ezan olarak bunu okusun fakane Bilal'u böylece Bilal oldu ne oldu? Öyle men ezden biha. Evet neden Bilal? Ayşe Şipçenk çünkü bazı rivayetlerde geçiyor diyor ki ennehu Çünkü Bilal سَوْتُهُ e, اَعْلَ Yani sesi daha gür seslidir. Sesi daha yüksektir. Sesi daha güzeldir. O yüzden Peygamberimiz Bilal'i tercih ediyor. Yoksa e, başka bir şey için değil. Bilal gür sesliydi. Sesi çok çıkıyordu. E, bir rivayete göre de sesi güzel. E, değilmiş hatta aksanı da iyi değilmiş e, yani, o evet bazı rivayetlerde e, Bilal için diyor ki yani eshedu diyemiyormuş da eshedu diyormuş ama o rivayet ne kadar do doğru bilemiyorum yani Bilal diyormuş ki es evet peltek en la ilahe illallah diyormuş hatta bazıları dalga geçiriyor ya buna bak eshedu bile diyemiyormuş eshedu diyor o yüzden peygamberimiz demiş ki sinu Bilal Sinu Bilal aftalu min deme mi? Yani Bilal'ın sini sizin şiirinizden daha hayırlı demiş. Çünkü Bilal o sini samiyetle söylüyor. Ama gür olması e, galiba burada önem arz ediyor arkadaşlar. Gerçekten Bilal Peltek neydi bilmiyorum. E, fakat öyle bir rivayet var yani. Sinu, sinu Bilal hayru min shinikum diyor. Hadis. Böyle bir hadis var. E, diyor. Peki. Peki. Ee, i̇şte böylece arkadaşlar e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselamın emriyle bu sözleri ilk kez Bilal ezan olarak e, okuyor. Böylece ezan e, meşhurlaşmış oluyor. Evet. Fakane Bilal o zaman ezanı bir halde muazza ramidiyuanatıdu ki ve Jağmurunu kattırdı yallahü o anda. Bilal'in sesini duyuyor, duyuyor Ömer. Hemen yatağından çıkıyor ve peygambere gidiyor. Fakat diyor ki ya Resulallah ey Allah'ın herçesi kattafe tafe bi mislü tafe bi diyor. Yani Abdullah ablam başına ne geldiyse ben de başıma o geldi. Yani Abdullah'a giden kişi bana da geldi. Ben de aynı şeyleri duydum. Ben de aynı şeyleri gördüm rüyamda. Gayrı Fakat Abdullah beni geçti. Öncelik onun hakkı o kazandı. Önce o geldi bunu söyledi diyor. Demek ki Hazreti Ömer de aynı rüya görmüş arkadaşlar. O da rüyasında iki yeşil elbiseli olan bir kişiyi görüyor. O da rüyasında bu kişinin ezanı okuduğunu e, görmüş oluyor. Fehadani halani Bu da ikinci değişim arkadaşlar. Namazın geçirmiş olduğu ikinci değişim oluyor. E, diyelim. Peki üçüncü değişim nedir? Bunlar bizim aslında konumuz oruçtu. Ama namazdan girdi Güya bizim müfeslerimiz namazdaki değişiklikleri hatırlatarak oruca geçecekti. Fakat e, maalesef zamanımız yetmiyor e, onları okumaya. O yüzden e, hem biraz da merak edin. Kendiniz okuyun. Namazın geçirdiği üçüncü değişimi ve orucun geçirdiği Üç değişimi de arkadaşlarımız lütfen e, tam sınav sorusu. Zeynep üstüne basın ayağını kaldır. E, tam sınav sorusu. Çok da güzel soru çıkıyor buradan. Eminim inşallah çıkmıştır. Tahmin ediyorum ki çıkmıştır. Ama şunu söyleyeyim. yani Bazen size böyle söylüyorum. çıkmasa kızmayın. Çünkü mesela ben bilmiyorum 40-50 civarında soru verdim. Final için. E, yani bu onun, sorulan sorulan soru sayısı ya bu burada söyleyeyim ben şeyde arttırdım. size tefsir ve hadis sınavında kaç dakika süre veriliyordu? 30. Onu 35 yaptım arkadaşlar. İyi mi? 5 dakika daha arttırdım. 40 olsa hede 35 yeter. 40 40, 40 mı yapalım? Vay wow, 45. Hayır, hayır. Uzun değil. Bence 35 normal ama ben de 40'ı da söyleyeyim. Eğer 40 yaparlarsa hadis ve tefsir için arkadaşlar. Başka dersini istiyor musunuz? Peki, 40 olması için teklifte bulunacağım. Ee, şey Başka dersini istiyor musunuz? Gerek yok. Değil diğer derslere. Tamam, peki. İnşallah ee, görüşeceğim ve 40 yapmaları için teklifte bulunacağım. Ben 35 yazmıştım. Yani bana sordular kaç dakika olsun diye. Ben 35 olsun dedim tefsir ve hadis. Ama söyleyeyim 40 da yapsınlar. Onu da isteyeceğim arkadaşlar. Peki o zaman şimdi şahsen ben çok merak ettim. Bu üçüncü değişim nedir namazla ilgili? Siz de merak ediyor musunuz? Oruçla ilgili değişimler nerede onu da çok merak ediyorum. Siz de ediyorsanız lütfen geri kalan kısmı okuyun tam arkadaşlar. Allah bize bu mübarek içine girdiğimiz mübarek aylarda namazı, namazı okuduk, orucu okuduk. Güzel namazlar kılmayı, namazı ikame etmeyi nasip etsin. Oruçlarımız da hakkını tutarak tutmayı nasip etsin. Ramazana, bayrağına daha nice güzel günlere hepimizi ulaştırsın, kavuştursun inşallah arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hafta inşallah yine bir arada oluruz arkadaşlar meyazım olarak inşallah elin tamam.